BAL TURSU hayat başlıyor. Hayat you know Dona? Dona Dona? <gülüyor> Sanat hayat devam ediyor. Sanat hayat devam ediyor. Merhabalar, iyi akşamlar NOR Radyo dinleyicileri. Ee, yine bir çarşamba akşamında saat 20'de e, Sanat Hayat'la birliktesiniz. Bu akşamki konuğumuz daha önce de duyurduğumuz gibi Hera Büyüktaşçıyan. Onunla birlikte e, bu akşam bir saati e, geçireceğiz. E, biraz Hera Büyüktaşçıyan'ı tanıyalım, onun sesini duymadan önce. E, Hera 1984 yılında doğuyor e, ve İstanbul'da şu an çalışmalarına devam ediyor. E, Mimarısından Güzel Sanatlar... Ay pardon İmarsin Üniversitesi Marmara, Marmara mı? <gülüyor> <gülüyor> İlk düzeltime geldim Marmara <gülüyor> Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun Sanırım aslında resim eğitimi evet. e, Alıyorsun e, ve şimdi çalışmalarına devam ediyor. Toplumsal kimlik ve bellek, aidiyet, ötekilik, xenofobi üzerine çalışmaların var. Aslında bu akşam bol bol bahsedeceğiz onlardan ama biraz da Hera'yı duyalım. Hera kendisiyle ilgili bir şeyler paylaşmak isterse önce sonra da sohbetimize başlayalım. Merhaba, hoş geldin Hera. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum programa davet ettiğiniz için. Çok hmm. mutlu oldum Biz gerçekten. Biz teşekkür ederiz geldiğin için. <gülüyor> ya sen çok güzel aslında özetledin. Marmara Üniversitesi hı hı. 2002. 2001 ve 2006 arasında Marmara Üniversitesi resim bölümünden mezun oldum. Tayfun Domuş Atölyüs'den. Ama... E yani resim bölümü mezunuyum ama üçüncü sınıftan itibaren biraz objeyle çalışma e, gibi bir yola doğru gitmeye başladı ve şu anki çalışmalarımda da multidisiplinler bir e, yöntemim var ama ağırlıklı Hı -hı. olarak e, materyal ve enselasyon ağırlıklı çalışıyorum Hı -hı. E, ilk başlangıç noktam çalışmalarımda kimliğim oldu bir şekilde çünkü yani insan kendi iş üretirken bir şekilde kendi özüne inmek istiyor ben neyim ne, ne, neyim ne dildir vesaire Hı -hı. nereden geldiğimi sorgu oluyor bir şekilde. Ee, yani iş üretmek her sanatçının aslında... ...özünde kendini sorgulamayla başlıyor... ...iş üretmek. Biraz öyle başladı... ...benim hikayemde. Ee, aslında hikayem dedim... E, ...çoğu zaman kendime bir hikaye anlatıcısı... ...gibi de adlandırıyorum. İşte sitemin adı... ...bile evet. mesela storyteller. Hı hı. Ee, bir şekilde üçüncül bellek olmanın da getirdiği bir hikaye anlatıcılığı, misyonu gibi bir şey edindiğimi düşünüyordum bir zamanlar. Ee, i̇şte bu bellek konularına eğildiğim zaman üçüncü şahıs noktasından hani bağımsız biriymiş gibi anlatarak aktararak ama hı hı. aslında kendi hayatıma da dair çok fazla e, referansın da olduğu işler e, üretiyordum ve üretiyorum da. Şu sıralar ağırlıklı olarak mekansal bellek hı hı. Mekansal bellek derken evet mekanın tarihine ve onun köklerine eğilen işler üzerine çalıştım Ama bu tabii ki yine alt başlıklar olarak ötekiliğe de gidiyor Görünmeyen, görünen meselesine de gidiyor hı hı biraz uzun, ya uzun zamandır bunlar üzerine Hı -hı. kafa yoruyorum açıkçası Hı -hı. yani şeyi hani senin işlerini sergilerde gören ve izleyici bir göz olarak e, ben hep şeyi hissediyorum mesela hani sen diyorsun ya benim kişisel hikayemden yola çıkıyorum ve bir şey anlatıyorum eee ben hani seni belki biraz dinledikten sonra, baktıktan sonra hani o, o onun üzerine gittiğini biliyorsun Hı -hı. ama her baktığımda mesela çoğu işinde hissettiğim şeyde benim başka bir kişisel hikayeme dokunduğunu hissediyorum mesela evet, evet. yani aslında o başka noktada, bir okuma da doğuyor o senin kişisel hikayen üzerinden benim kişisel hikayeme dair bir bir şey yakalıyorum ben işte belki anlatıcı olma rolünden kaynaklı olarak evet tabi orada kendimden yola çıkıyorum diyorum Hı -hı. ama mesela o nokta aslında bu dediğin beni mutlu etti çünkü gerçekten izleyiciye de işin birazcık Pay vermesi lazım. Hı hı. Yani o işle izleyici yapay yalnız kaldığı zaman bir galeride ya da herhangi bir hı hı. mekanda e, kendinden bir pay da bulabilmeli. Bu her işte olmak zorunda diye bir şey yok. Ama benim işlerimde aradığım şey aslında e, enstalasyon da olsa heykel de olsa resim de olsa hı hı. işin performatif bir hale gelmesi. Performatif derken izleyicinin katılımı. Hı hı. Yani işi aktif olarak hareketli bir şekilde müdahalede bulunmasa da aslında varlığıyla ve düşüncesiyle, zihniyle o işe katılması hı hı. işi performatif kalıyor bir şekilde. Ve senin dediğin gibi hani kendimden de bir parça buldum demende de biraz e, ondan kaynaklı ve bir şekilde hani benim kendimi bir şekilde geri çekmeye çalışmamla da hı hı. alakalı hikaye anlatıcısı gibi aslında ben orada bir şey aktarıyorum. Herkese dokunabilecek bir nokta da olabilir. Hı hı. Yani bu kimlik özelinde de değil. Ötekilik meselesi kimlikle alakalı bir şey evet. değil çoğu zaman. Yani bir kadın olarak öteki hissedebilirsin. Aynen bir mekanda evet. bir şey başka bir şeye ötekidir mesela. Hı hı. Her şey ötekiyle işaret edebilecek bir şey. Bellek dediğin şey de çok geniş anlamlı hı hı. bir şey. Illaki tarihsel bir şey olmak ya da politik bir şey olmak zorunda evet. da değil. Bunu çok geniş e, aldığım için almaya çalıştığım için diyeyim en azından insanlar çok farklı okumalar yapıyor mesela bu son sergilerden benim de mesela Arter'deki hı hı. işlerimde mesela Onda çok böyle farklı backgroundlardan gelen insanlar çok değişik okumalar yaptı. Ve o aslında o işin çok değişik bir şekilde yaşamını sürdürmesini sağlıyor aslında. Hı -hı. Yani o iş yapıldı, bir üretim yapıldı ve bitti gibi değil. Evet. O iş farklı bir şekilde yaşamına devam edecek. Evet. Farklı anlamlar yüklenerek. O arterden bahsettin. Yani aslında biraz onunla devam edebiliriz. Senin Hı -hı. oradaki işlerinle ilgili mesela bakarken bir hissettiğim ve düşündüğüm şey de üzerine şu oldu. Yani ensalasyonların çok ağırlıklı. Evet. Ee, mesela orada kuşu vardı masalar vardı e, halı işi. işi vardı ada hı hı. E, hepsine bakarken şeyi düşündüm şimdi biz bu artar mekanında buna bakıyoruz hı hı. ama bu işler başka bir mekanda işte kıkış mıydı mevsim hatırlamıyorum ama Ocak üzerinde köyüydü. kalın bir şeyler evet, hatırlıyorum evet. evet. evet. Başka bir mevsimde belki işte başka pencerelerin olduğu bir mekanda sergilense acaba bana ne hissettirecekti diye düşündüm. Yani o bağlandı mesela installasyonu sergilendiği zaman, sergilendiği mekan, insanların işte belki yine mevsimsel diyeceğim mevsimsel olarak orada onu hissederek girip ona bakması da dinamik bir hale getiriyor mu installasyonları? Tabii, ki, tabii ki getiriyor. Aslında oradaki mesela gördüğün objelerin hepsi ev içi yani iç mekan objeleri ve öznel, öznel ve özel bir alandan gelen objeler. Yani hı hı. çoğu benim aileme ait. Yani e, şu an atölyem olan ama aslında eskiden yaşadığımız ev olan evin e, öğeleriydi aslında. Yani bir iç, içsel bir alandı. Hı hı. E, evet hani Ocak ayından bahsettin ama mesela aslında e, iç ve dış meselesi de var orada. Sokaktan evet, girip evet. birdenbire kendini bir ev mekanında buluyorsun. Hı hı. Mesela Arten'in mekanında olması... E, güzeldi. Çünkü mesela arterin pencereleri pancurluydu. Hı -hı. Oraya mesela e, bir duvar e, yaptırtmamıştık sergide. O özellikle halı ve e, o iş, e, halı işinin adı adaydı. Diğerinin adı iki arada iki, e, iki yakar arasındaydı Hı -hı. mesela. Masalı olan iş. E, onlar mesela e, tamamıyla bir ev ya O panjurları ben biraz kullanmaya çalışmıştım. İki tane pencere hmm. vardı ve bir panjur kapalı biri açıktı. Bu da e, onu yapmamanın sebebi de bir şekilde dış, ile içerisi arası. Mesela içeriye gün içinde gün ışığı giriyordu. Evet. Yani bir ev yani or, ortama giriyordu. aslında gündüz belki, gündüz ama bir yandan, akşam hissiyatı bile farklı olabilir belki o anlamda. Evet. Hı -hı. Yani çok da sürreel de bir alandı. Çünkü Hı -hı. bir tarafta anlatılan evet ev içi objesi ama bir ada ve topografik bir alan yapıyordu mesela halının yaptığı Hı -hı. şey diğeri gemi, gemiye dönüşüyordu yani iki farklı döneme evet. ait masanın üst üste gelmesi ve kürekleşmesi Hı -hı. masa ayaklarının ee, orada yine sürel de bir hayali de bir alan bu benim biraz çocukluğumla da bağlantılı ben çocukken Oyuncaklarla da oynardım ama daha çok ev, ev içerisindeki eşyaların Yerlerini değiştirip onlarla oynardım Masa altı benim işte su altı Gemim hmm. falan olurdu vesaire hmm. ee, Biraz orada o naifliği Falan kullanmıştım ya yani hala da Kullanıyorum bir şeyleri gördüğüm zaman başka bir şeylere benzetiyorum vesaire. Yani arterdeki şeylerde de biraz öyle bir yaklaşım vardı. Hı hı. E, guguklu kuş saati aslında çok eski bir işim. 2008'de ürettiğim bir işti ve o işin esasında çok farklı bir anlamı var diğerlerine göre. O bayağı bembeyaz bir alandaydı evet. aşağıda ve aslında zaman kavramından tamamıyla Soyutlanmış bir işti bir şekilde ve çok yüksek asılmıştı. Bir Hı -hı, kuş evinin e. aslında zarar görmemesi gerektiği gibi yani Hı -hı. kuş yuvaları hep tepede olur. Ee, o, o iş mesela anneannemin, anneannemin de annesinin guguklu kuş saati ve oradaki mendiller de anneannemin kullandığı Hı -hı. mendildi. 50 tane mendildi. Ee, ve orada gördüğünüz aslında bir kaçış hikayesi evet. vardı zaten kaçan guguk kuşuydu e, işin, kapısı da şeyin. kapalıydı guguk kapısı kuşun, kapalı. aslında orada bir kaçış hikayesi görüyoruz ama Hı -hı. kapısı kapalı belki de hiçbir zaman kaçmadı evet e, bu da birazcık onun e, hikayesine de dayanıyordu. Yani hiç, hep buradan gitmek istediğini anlatırdı ama hiçbir zaman gitmeyi tercih etmedi. Hmm. Onun gibi birçok insan kimlikle bağlantılı olmak durumunda da değil. Hmm. Hayatında ağır bir şeyler yaşamış insanlar. Mesela ilk söylediği şey artık dayanamıyorum ve gitmek istiyorumdur. Hmm. Evet. İlk söylenen şey terk etme şeyidir ama hiçbir zaman Herkes bazıları etmez. yapmaz evet. ama görünür görünmez kılar kendini benim anneannem de bir şekilde bütün ömrü boyunca kimliği dahil bütün kişiliğini ve hayatını görünmez kıldı. Hı hı. Öyle bir hikayesi vardı ama bu birçok kendini kapatan ve yaşanan ağır şeylerden husumetten, hı hı. Yani bu serginin konteksi evet. üzerinden de düşünürsek haset ve husumetten, her türlü negativiteden kendini uzak tutmak isteyen ve bu, bunun üzerinden acı acı şeyler yaşamak istemeyen insanların görünmezleşmesi üzerineydi Hı -hı. birazcık. O kapının kapalı olması aslında soru sordurtmaktı. Hı -hı. Yani onlardan da nasıl bir kimlik var gibi. Bir kaç hikayesi var ama öyle ya ya değilse Evet. Mesela. Yani hani orada sana net bir net bir şey aldığımı hissetmiyorum mesela. Evet. Yani ya evet. öyleyse ya da arafta biz evet. arafta arafta orası. Evet. Bir de e, form olarak da o mekan böyle dar, dar bir çok de böyle evet. bayağı e, şey flor yani şey beyaz ışık vardı ve baya böyle şey gibi. Hani görüş alanında Zamandan başka bir işte yoktu. Ve hani çok yalnız hissediyordunuz evet. zaten kendinle. Aslında Şener Özmen'in işi vardı. Arka bir, köşedeki bayrak bayraklar. Ama hani arkana aldığında bir tek kuşla baş başa kaldı mı? Yani evet. şeyle, Ama kuşun ikisi deviyle. de böyle şeydi. Yani yukarıya, yukarıya doğru, doğru ilerleyen bir Hı -hı. hareketi vardı ikisinde. Karşılıklı çok güzel konuşuyordu o işler Hı -hı. mesela. Ee, şey yani yine sergi <gülüyor> özelinde aslında dediğin gibi haset husumet ve rezalet özelinde de düşününce e... O diğer iki iş ada ve masanın mesela ilk baktığımda bana çok büyük bir tekinsizlik hissi de mesela vermişti. Evet. Hani o sandalye orada düştü düşüyor ve altında ne olduğunu merak ettiğim bir şey var. Ama ee, bir yandan da şeyi düşünüyorum böyle hani halının altına itilen o kötü şeyler ya da başkasının görmesini istemediğimiz, sakladığımız şeyler evet, gibi evet. böyle. Biraz o işlerle ilgili bahsedebilir hı hı. misin? Ee, ada işinde esasında senin de bahsettiğin zaten böyle bir söylememiz de var, Hı -hı. her dilde vardır. Halı altına bir evet. şeyleri süpürmek. Aslında biraz e, şeyle de alakalı olabilir. E, yani yaşanan herhangi bir olayda diyelim ki o, o an o durumla başa çıkamayacağını Hı -hı. düşündüğün zaman o durumu ertelersin. Kaçış ve gibi de alırsın, bir, bir yandan. Halı altına evet. edersin. ve O an bununla baş edemeyeceğini düşünüp gerçekten onu görünmez Hı -hı. kılarsın. Ama onu o an çözemediğin için bu ister kişisel hayatta olsun ister politik şu anki yaşanan birçok evet. şeyde de görüyoruz Bir şeylerin patlak vermesi hı hı. Bir şeylerin ertelenmesiyle de alakalı Aslında o halı altına e, halı altına ettiğin sürece Altta bir organizma oluşmaya hı hı. Başlıyor ya yani halıda da gördüğün böyle Tekinsiz bir şey var evet. alttaki bir yaratık mı Bir şey mi bir çatlak mı Bir hı deprem hı. çatlağı mı bilemiyoruz evet. Bir topografik bir şey oluşuyor orada Aslında adalar da öyle oluşmuyor hı hı. mu Yani depremlerden birdenbire Adalar evet. oluşabiliyor mesela bu yıl Pakistan'da öyle bir ada oluştu depremden birden evet. birdenbire bir ada ortaya çıktı. Yani bu da aynı şey aslında hı hı. ve o sandalye aslında bizim sandalye şu anda bizim bu odada oturduğumuz sandalye hı hı. tekinli yeryüzüne basıyoruz. Ayaklarımız yere basıyor ama o halı altına edilen şeylerden dolayı hı hı. birden her an yerimizden edilebiliriz durumu var. Hı hı. E, masa işi iki arada işi. Ee, biraz daha biyografik görüyorum Tabi bu birçok kişi kendi hayatına da yorabilir Altta eski bir masa vardı Hı -hı, Aslan evet. ayaklı Üstte de daha yeni bir masa Benim çocukluk dönemime ikisi de ait ee, <gülüyor> Ve Kendi ellerimin bronzdan kal Hı -hı. kalıpları vardı Ve e, Eller e, masa, masa ayakları tutuyordu Hı -hı. Kürekleşmiş evet. Aslında orada iki zaman arasında sıkışmışlık Hı -hı. var Ben çoğu zaman bellekle çalışan bir insanım Ama şu anda yaşamaya çalışıyorum Hı -hı. Güncel zamanda evet. E, o ikisinin gerilimi var. Bir şekilde geçmişte geçmişi sorgulamak, geçmişi geçmişe zaman zaman özlem duymak. Ah hı hı. o zamanlar ne güzeldi cümlesini çoğu mus kullanıyoruz. Hı hı. E, özlem duymak ya da onunla onu, onu, onunla e, çatışmak vesaire. Ama şimdi de yaşamaya çalışmak, bu anın şartlarıyla hı hı. geçmişi sorgulamak o baya büyük bir Devingen bir hale sokuyor insanın yaşamını yani her zaman bir sorgulama ve çalkantılı bir durum hali orada da biraz o devinme meselesi var yani bir kürek çekmeye çalışıyor ilerlemeye çalışıyor ama o iki zaman e, İngilizce time table çok evet. güzel oturuyor aslında ama iki evet. zaman aralığının çatışması hı hı. birazcık orada var ileriye doğru gitmek istiyor o kayık ama hı hı. gidemiyor gibi. Evet. Ee, devam edeceğiz. Yine aynı sergiden de ve başka sergilerde yer alan işlerinden mm -hmm. ama bir şarkı dinleyelim. Tamam. Biz bize biraz nefeslenelim. Tamam. Sonrasında devam edelim. İyi dinlemeler. you tamam. know okay, sing the chorus to, to with me, Okay. so proud and free all the world. The swallow has learned to fly Sanat Hayat devam ediyor. Ee, tekrar merhabalar Sanat Hayat dinleyicileri. Sanat Hayat devam ediyor. İletişim bilgilerimizi vermeyi unutmuşuz. Eğer bize sorunuz ve katkınız olursa Twitter ve Facebook üzerinden erişebilirsiniz. www.facebook.com slash norradio. Yine aynı şekilde Twitter.com slash norradio'da. Ee, sorularınızı ve katkılarınızı seve seve biz de alırız. Ee, Haset-i ve Rezalet'ten devam ediyorduk. Hı -hı. Ee, orada başka bir hani işin diyeceğim ama hani sen nasıl e, tanımladığını anlatacaksın zaten. Hı -hı. Şimdi 8 milimetre bir film vardı. Orada Hı -hı. senin ailenden bazı kişileri gördük. Hı -hı. Ee, sesi yoktu ama hani o makinenin sesi de biz az önce arada konuştuk. Ee, makinenin sesi de başka bir tat vererek e, izletiyor. Evet. Ama orada bambaşka bir şey anlatıyor aslında. O işi oraya koyma Hı -hı. sebebinde olduğu gibi. Ee, onu dediğim gibi evet kendi işim olarak göremiyorum. Hı hı. Orada sadece ben bir şekilde bir enstrümana dönüştüğümü hı hı. düşünüyorum. Çünkü o dedemin çektiği filmlerdi ve hı hı. E, dedem o filmler e, do, e, 58 ve 59 hı hı. yılında çekilmiş ve do, 59'dan sonra dedem vefat ediyor. Hı hı. E, ve ondan sonra o filmde gördüğünüz işte filmde şöyle bilmeyenler için e, filmin evet. ismi Terki Dünya. Ben hı hı. sadece ismini koydum. Hı hı. E, filmde <gülüyor> doğum günü görüntüleri Annemin doğum günleri çoğunlukla, yılbaşı işte yani Hı -hı. hep masa çevresinde yine masayla evet. olan bir bağ var orada. Masa çevresinde komşuların, arkadaşların ve akrabaların bir arada olduğu bir alanda kutlamalar işte Paskalya var, yılbaşı var, işte doğum günüleri var ve ada görüntüleri var. Yine masa çevresinde gelişiyor bunlar. Ama işin acı yanı ya o yıldan sonra dedem vefat ediyor ve... E o filmde görülen bütün İtalyan komşular işte Banko di Roman'ın sahibinden Hı -hı. tutundu işte Sarı Kız sahibi Hı -hı. vesaire böyle insanlar var o filmde. Ee, i̇şte Ermeni komşular var ve akrabaların bazıları Türkiye'yi terk ediyorlar Hı -hı. o dönemki bütün bu olaylardan evet. ve yapıdan dolayı. Ee, o da şu, şundan kaynaklı bütün bu çevrenin daralmasından ve bütün bu hani arkadaş çe çemberinin daralmasından dolayı kendilerine yaşamsal alan bulamadıkları için Hı -hı. başka coğrafyalarda işte İtalyanlar İtalya'ya gidiyor ya da Amerika'ya gidiyorlar vesaire orada aslında benim amacım bir şekilde yani o filmleri ben bir, bir gün işte yine anneannemin evinde bavullar içerisinde bütün bu 8 mm filmleri bulduktan sonra o hikaye başladı Hı -hı. Yani bunları güncel dile çevirerek, dijitalleştirerek başladı bir şekilde. Kendi dedemi ilk kez gördüm orada. Hmm. Ve çok minik bir ağız, şeyinde, saniyesinde hmm. dedem görünüyor orada. Çekimi Ama kendisi yapıyor kendisi değil mi? Kendisi yapıyor. Yani onun gözünden izliyoruz aslında bütün evet. bu çevreyi ve ortamı. Hmm. Aslında var olmayan, şu an fiziksel olarak var olmayan bir insanı tekrar yaşatmak isteği. Ve orada olan bütün bu küskün ruhları diyeyim bana göre en azından. Onları bu coğrafyaya ya da en azından peraya çünkü Hı -hı. Bu hepsi orada doğmuş büyümüş ve yaşamış insanlar o bölgeyi arterinde konumun düşünürsek evet, oraya geri, geri getirmek Hı -hı. ve e, sergide birçok insan yani kimliksel olarak hiçbir zaman bakmadılar hani daha çok a benim de ailemde böyle birliktelikler vardı ve şu an çok bireysel hayatlar Hı -hı. olduğu için onun özlemini duyan çok insan olduğunu mesela duymuştum. Hı -hı. Ve, terki dünya olmasının sebebi de şöyle e, Heybilada'da ben Heybilada'da yaşıyorum ve adanın arka tarafında bir manastır var terki hı hı. dünya manastırı <gülüyor> ve e, adanın arka tarafında daha çok işte atların ölüme terk edildiği baya terki dünya orası hakikaten böyle hı hı. E, yaşamsal çok az şeyin olduğu ama bir yandan da bir manastırın olduğu bir alan böyle çok ilginç zamanın ötesinde bir alan terki dünya Eylemek gibi bir söz de vardır. O evet. yüzden hani bu insanlar terki dünya eylemiş ama ama gibi bir tırnak içinde açarak bu insanları bir şekilde geri getirmek. Hı hı farklı bir enstrümana dönüşerek yani. Hı -hı. Orada o yüzden kendi işim olarak adlandırmayı çok sevmiyorum. Hı -hı. Yani orada sadece benim yaptığım isimlendirmek de işi. Hı -hı. Yani işlerin mesela tek tek bazılarının zamansızlığından bahsediyoruz ya da sıkışan iki, yani iki zamanın sıkıştırdığı bazı şeylerden ama hani mesela toplu olarak bakınca bunu Gülsün Karamustafoğlu'nun sergisine başka türlü görüyoruz. Zamansızlığın Hı -hı. Sarmal, sarmal bir şekilde devam edişinde ama hani senin işlerinde de doğrusal bir zaman değil. Yani o tüm işleri belki kendi içerisinde bir zamanla otur ...çırtmak değil ama... ...belki kendi içinde barındırdığı o... ...bağlantılarla böyle sanki sarmal bir şey var... ...ve birçok noktadan birbiriyle kesişiyorlar aslında... Hı hı. ...hani o eski video görüntülerinden... ...belki o eski masanın bir yerine... ...ve Google kuşunun başka bir yerine falan evet, gibi... Evet. ...ve bir sürü kesişim noktaları... ...oluşuyor aslında... ...belki o da biraz da hani o tüm işlerin toplamına baktığında... ...başka bir okuma çıkartıyor... ...izleyen içinde... ...belki e senin hiç öyle bir okuma... evet, yani evet. ...aslında zamansız bir hı hı. şey... Yani şu anda da var olabiliyor evet. o iş. Yani çok o orada çok yani o çok ince bir çizgi aslında nostaljikleştirme Hı -hı. çizgisi. Her zaman korktuğum ve ona evet. dönüşmesine korktuğum bir şey. Yani çünkü bunlar böyle nostaljikleştirilecek ya da trendleştirilecek, evet. tüketilecek anılar olmamalı. Hı -hı. Yani en korktuğum şeydir Hı -hı. öyle görmek kendi işlerimi de. O yüzden e, zaman kavramını bir şekilde kırpıp böyle Gerçekten de her zaman, her yerde okunabilecek evet, işlere yeni okumalar, dönüşmeleri. Evet. Ee, başka bir başka işlerine, başka sergilere Hı. doğru biraz Hı. böyle geçelim. Ee, Adahan vardı yakın bir zamanda. Hı. Yine Mayıs sonu başlayıp Haziranın ortalarına kadar devam eden pistte yer alan institüt vardı. Evet, evet. Ee, bir de daha öncesinde e, bir dakika adını yanlış söylemek istemiyorum, O yüzden bir bakacağım. Ha, yansıma üzerine düşünceler. Yani bunlar. Bir mekanda yer alan bazıları mekanla belki özdeşleşen hı hı. yine o mekan mekanın da belleği üzerine bir şeyler söyleyen hı hı. işler gibi hani ben, evet, ben söylüyorum. Evet. Hani senden biraz daha bu aralarında bir bağlantı gibi bağlantı var mı değil de çıkışları benziyor mu birbirlerine biraz? Evet, üçünde de aslında ortak noktası Hı -hı. aslında o, o alanların ve binaların Hı -hı. ya mekanların geçmişlerini evet. araştırarak Hı -hı. yarattığım işlerdi. Yine aslında ee, senin belleğinde de yani sanırım şey öyle. İnstitü biraz öyle. Senin belleğinde de yereden bir institü, mekan evet, çok fazla Hı -hı. çok fazla diyebileceğim. Şey, evet, çünkü Kurtuluş ve Pazartı evet. bölgesinde büyüdüm ve o benim geçmişimle alakalı. Madem hani bununla başladık, aslında bununla devam Hı -hı. edebilirim. En son sergiydi zaten bu. E, pis disiplinler arası proje alanında e, misafir sanatçı olarak davet edilmiştim e, İlem Özbek ve Osman Bozkurt tarafından e, 2012 yılında ve oraya ilk geri döndüğüm zaman Pangaltı bölgesinde e, şey Oteli'nin arka tarafında bir mekan mekanları var ve misafir sanatçı programı olarak da Türk, e, Türkiye'li sanatçı ilk olarak beni misafir etmişlerdi sağ olsunlar çok büyük bir destekleri Hı -hı. vardı e, yıllar sonra o alana geri dönmek aslında ben de şöyle bir dürtüye dönüştü. İşte eski çocukluğumdan bildiğim mekanları, dükkanları, sokakları ve evleri gidip e, arşınlamak bayağı onları yerlerinde Hı -hı. bulmaya çalışmak ya da Hı -hı. onları araştırmaktı ve sokak sokak gezmeye başladım. Ama ilk aklımda olan pistin konumundan dolayı Ramada oteli eskiden çünkü Pangaltı hamamıydı ben çocukken Hı -hı. ve 97 yılında yıkılmıştı otel olacak diye ve otel yapıldı sonra. Hı -hı ama çok sessizce oldu bu tabii ki oldu ve bitti ve şu an Ramadan oteli var hı hı. yani o pala tamamını... devam eden süreçlerde aynen gibi. işte yani birazcık o mekan hafızasına e, odaklanmam da belki biraz bundan kaynaklı olabilir hı hı. E, o dönemde işte evet kendi çocukluğuma dair birçok mekanları araştırırken hamama odaklandım ve o bölgedeki birçok insana mesela e, hamama gittiğini hatırlayan ya da oraya hı. gittiğini bilen insanlarla Küçük çapta bir sözel tarih çalışması Hı -hı. yaptım. İşte mekanı nasıl hatırlıyordunuz? Onları tasvir etmelerini istedim. Ee, esasında çok ilginç olarak diyelim ki 20 kişiyle de görüştüysem, 20 kişi çok farklı 20 ayrı Pangaltı hamamı tasviri Hı -hı. yaptılar ve sanki ayrı mekanlarmış gibi. Ee, ve aslında şunu gördüm, e, fiziksel olarak var olan bir mekana gittiğini hatırlayan insanlar, o mekan yok olduktan sonra yeniden başka bir mekan bir alt mekan hı hı. inşa ediyor zihninde. Yani zihinsel alan evet. dediğimiz bir yerde var. Bizim Olmayan hafızamızda. Olmayan mekanı aslında bir bir anlamda tekrar tanımlayarak Yemiden tekrar inşa, yedi, inşa, inşa ediyorlar. Evet. Evet. Ama kendi referanslarını evet. ekleyerek. Yani o köşesi belki öyle değil ama farklı şekilde hatırlıyor hı hı. falan gibi. Ee, mesela o musluklar öyle değil de başka şekilde hı hı. vesaire. Evet bir şekilde aslında hamamın e, ha, hamam mekanında kullanılan en, ço en çok kullanılan e, objeyi düşünürsek işte şey sabundur. Hı hı. E, sabunun kayganlığı mekanın da kayganlığı işte mermerdi evet, vesaireydi. Mermer. Zihinsel alan alanımız da biraz öyle. Ona benzetmeye başladım. Yani e, zihinsel alanımız da o kadar kaygan ki bir gün önce yıkılmış bir mekanı bir hafta sonra biz hı hı. bambaşka hatırlıyoruz yani ne bileyim işte atıyorum bilmem ne bakkaliyesinin fondlarını bile hatırlayamıyoruz bazen evet. vesaire ya da gibi gibi hı hı. E, o yüzden biraz sabun e, referansı üzerinden gidip bir de sabunu çok fazla böyle tuğlaya ya da yapı taşına hı hı. benzettiğim için biraz onun üzerinden gitmeye karar verdim ve e, o sanat e, misafir sanatçı programı zamanında bayağı üzerine çalışmıştım ve sonunda Mayıs ayında bunun üzerine e, sergi meka, mekana has o sergiyi orada kurdum orada da pistin sokağında Arnavut kaldırımı yapılıyordu hı hı. benim residency'de olduğum dönemde ve o taşların birebir ölçüsünü alarak işte sabunları o, o, o ölçüye göre üretilmiştim ve bütün mekanda öyle bir ne derler işte Arnavut kaldırımı gibi o mozaik gibi içeride hı hı. düşedim yerlere ama tabi bütününü kaplamıyordum ee, bu arada in situ'nun anlamına gelecek olursak, Hı, evet. in situ e, aslında her zaman var olmuş Hı -hı. ama e, yeniden bulunmuş bir alan anlamına geliyor. Hı -hı. Arkeolojide çok kullanılır ve sanatta da, Hı -hı. özellikle Daniel Büren çok kullanıyor bunu e, enstalasyon e, alanında. İn situ aynı zamanda on site demek İngilizce, yani evet, o yerinde. mekanda Hı -hı. var olmak. Evet. Yani mekanın pencerelerini bütünüyle bloke etmiştim işte siyah perdelerle Hı -hı. ve karanlıktı hani ilk başta art artificial ışıklarla ama dış ve iç meselesi burada da vardı dış dünya bambaşka içeriye Hı -hı. giriyorsunuz bir su yolu gibi sabunlar böyle bir şey gibi arkeolojik bir kazı alanı gibi aşağı doğru e, akıyordu böyle Hı -hı. bazı noktalarda o halı işindeki gibi bir e, çıkıntı evet. vardı hani sokaklarda da çukurlar ve çıkıntılar falan Hı -hı. çok var. Ee, bir yandan kokunun çok büyük bir etkisi vardı. İşte hmm. izleyici içeri girdiği zaman kokudan çok etkileniyordu. Mekanda bir e, deneyim e, yaşıyordu. Ee, böyle bir işti. Ee, Adahan'ı da sormak istiyorum. Hı hı. Çünkü Adahan aslında şu an eski halinden farklı ya yani restore edildikten sonra o kullanım şekli an, evet. evet değişti. Hı hı. Ee, ama bir şarkı arası daha verelim. Tamam. Biraz su içelim. Tamam. Ee, ondan sonra devam edelim. İyi dinlemeler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 Non, je connais la cause Mais lui, pour moi, moi, pour lui dans la vie nuit d'amour a plus fini, un grand bonheur prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux, qu'aujourd'hui. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je revois la vie en rose. Il Des de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Sanat Hayat devam ediyor. Ee, tekrar merhabalar Norradyo dinleyicileri ve Sanat Hayat dinleyicileri. Ee, Hera Büyüktaşçıyanla sohbetimiz devam ediyor. En son Adahan'daki sergiden bahsediyorduk. Hı hı. Ee, ona devam edelim dilersen. Adahan'daki serginin adı Unutulanın Hatıralarıydı. Hı hı. şey Evren Olcay bir Ruşen Aktaş'ın küratörlüğünü yaptığı bir sergiydi. Aslında bayağı küçük ve genç bir ekip vardı. Hı hı. Yani çok az kişiyle bir yani bir sergi yapılmıştı. Çünkü mekan da aslında az kişinin ele alacağı çok yoğun bir alandı. Adahan eskiden Komando ailesinin binalarından biriymiş. Hmm. Ee, onların hatta yaşadığı ve o, o jenerasyonun insanların yaşadığı bir apartmanmış aslında. Ve şimdi de bir otel olarak işletiliyor. Hmm. Yine Adahan ismiyle. Ee, serginin yapıldığı kısım binanın en alt katındaki işte bu şey kısmı sarnıç var. işte bir kuyu var. Hmm. Ee, ve Depolar falan var. Bütün böyle mahzen gibi duruyor birazcık ama tabii ki şimdi restore edilmiş, re renove hmm. edilmiş falan benim yaptığım kısım aslında şeyin alanın iki ucunda merdi, ana giriş merdivenlerinin altının olduğu hmm. kısım yani mermer merdivenlerle giriyorsunuz hmm. binaya aslında onun tam altı benim hmm. işi yaptığım yer ve ilk mekanı gördüğüm zaman ondan çok etkilenmiştim böyle tam negatifini görüyorsunuz. Her zaman üzerine bastığınız merdivenin altındasınız hmm. aslında ve üzerinizden şu an insanlar evet. geçiyor gibi. Ve hep gibi. uğursuzluk falan berler ya böyle ee, Evet. Onu hiç düşünmemiştim <gülüyor> esas da. <gülüyor> ee, şey benim oradaki ilk ihtiyacım şey oldu yani böyle bir kemerli bir kapıyla giriyordunuz Hı -hı. o minik alana ve ışıktan dolayı yere kapının bütün silüeti yansıyordu Hı -hı. ve o silüetten ben işte aynı ölçülerde bir ayna üreterek işte 30 ya da 20 derecelik bir açıyla aynayı yere yerleştirdim. Hı -hı. Ve o tepedeki merdiven altının bütün şeyi aynaya yansıyordu. Hı -hı. Ve sanki yerin dibine doğru giden bir efekt yaratıyordu. Hı -hı. Ve insanların girişini engellemişim tabii ki böyle bir zincirle sanki böyle bir tarihsel bir müzeye Hı -hı. girip bakıyorlarmış gibi. Aslında çok acayip bir derinlik yaratıyordu ve bakan insanlarda böyle basıp aşağı doğru merdivenden daha derinliğe doğru inme ihtiyacı hisseden insanlar da olmuştu mesela. Bu aslında belleğin derinliklerine gitme gibi. Aslında biz o binanın temelindeyiz neredeyse ve bir şekilde oranın tarihine doğru derinlemesine inmek gibi bir şey vardı o işin. Hı -hı. Bir yandan da işin ismi One Thousand Steps Backwards One Thousand Steps Forward. Yani Hı -hı. bir adım geri bin adım bir dakika bir adım ileri bin adım geri Hı -hı. gibi bir şeydi. Aslında bu şimdi yani merdiven meselesi aslında yükselmek, alçalmak, evet. geri geri gitmek, ileri gitmek Hı -hı. gibi meselelere de çok fazla böyle altı referansları olan bir şey. Biraz günümüz şartlarında da biraz onu düşündüm. Bir yandan bütün bu mekanların dönüşümü üzerinden de Hı -hı. bir şeyin derinliğine ne kadar iniyoruz, ne kadar sorguluyoruz'u sormak gibi bir şeydi Hı -hı. oradaki. Görsel olarak bana şeyi de hatırlattı. Böyle sanki merdivenler orada aslında tek bir ayna var ama kaleidoskopun diğer iki aynası gibi sanki. Hani bakarsın ve sonsuz bir şey görürsün. Evet. evet. Bitmez yani. Evet, Öyle, evet. Gözünün görebildiği kadar evet. bir şeyi. Nereye indiğini bilmiyoruz evet, gibi. Böyle. Yani Sonsuza böyle kadar görsel gidebilir. Görsel olarak beni biraz ona şey yaptı sattı ee, başka bir işinden bahsetmek Hı -hı. istiyorum hani aslında biraz da belki e, hep güncel olan da bir şey aslında e, performans e, işinden Hı -hı. E, Salt Beyoğlu'nda geç 2012 yılında gerçekleştirdiğim evet. bir işti ben onu ilk senin bile onu da görmüştüm yani Hı -hı. o Salt Beyoğlu'nda yapıldığında işte haberim olmamıştı e, o, sanki o performans aslında e, Apoyo Matini gazetesinin basıldığı e, ofisinden başlıyordu. Çünkü sen oradan gazeteleri alıyordun. Evet, evet, evet. e, ve işte sonra Saltbe yoluna götürüp iş gerçekleşiyordu. <Gülüyor> e, hani istersen sen anlat işi. <Gülüyor> sonra biraz <Gülüyor> gazete üzerinde <Gülüyor> ve hani onun yansımaları <Gülüyor> üzerinde <Gülüyor> de konuşalım. <Gülüyor> e, aslında o iş şöyle başladı. Ben öğrenciyken de bütün azınlık gazetelerinden gemiler yaparak bu özellikle bu kültürel göç meselesine değinen işler üretmeye çalışıyordum ama çok fazla tamamlamamıştım o zaman hı hı. E, ilginç bir şekilde 2011 yılında ki bundan çok da daha fazla öncesinde Apoev ve birçok azınlık gazetesinin ekonomik olarak evet. darboğazda okuyucuların azalmasından dolayı vesaire e, darboğazda olduğunu duymuştum ama 2011'in haziran ayındaydı sanırım e, gazetenin daha çok darboğazda olduğunu hı hı. ve o dönemde Yunanistan'da krize girdiği için reklam alamadığı hı hı. Ee, gibi bir şeyden dolayı kapanacağı gibi bir haber ortaya evet. çıkmıştı. Hatta e, Bay Mihail böyle bir şey ilan etmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet öyle bir şey olmuştu. Ya. Kapanıyor gibi çıkmıştı <gülüyor> haberin evet. önce. Sonra destek, dayanışma gibi bir, bir şeyle aslında Hı -hı. E, şu an hala O aslında yapıyor. çok ilginç bir şekilde Facebook'tan e, Hollanda'da okuyan e, bir Türk bir öğrencinin yaptığı bir girişimle Hı -hı. E, çok böyle e, naif ve çok samimi bir e, girişimle e, Efe Kerem Bekir isminde bir o, onun e, söylediği bir söz üzerinden ki çok çok anlamlı ve duygusaldı ve insanları bir araya getiren de bir şeydi. Hı hı. Çok büyük bir adımdı o. E, bana şeyi düşündürtmüştü. Yani bu toplumda bir şeyler değişmeye başlıyor. Bu çok bu, bu çok büyük bir adım. Onun söylediği şeyin özünde şu vardı. İster Rum olsun ister Ermeni olsun hiç fark etmez. Bunlar hepsi bizim kentimizin belleği. Hı hı. Bizim ...bizim özümüz aslında... Evet. ...bunun birinin yok olması demek... ...bizim yok olmamız demek... Ee, ...yani ve bu adımdan sonra... ...gazeteye Yunanca bil, bilmemesine rağmen... ...birçok kişi gazeteye üye olmaya başladı... Hı hı. ...ve destek vermeye başladı... Ee, ...bu 300-500 kişi falan olmuştu... Hı hı. ...o aylarda... ...ve çok güzel bir gelişmeydi... ...yani bir şeylerin artık kabuğunun kırılıyor... ...ve açıl açıl... ...daha çok insanın içine alar, alır hale... Evet. ...geliyor olması... Ee, onun üzerinden tekrar bu kağıt gemi yapma meselesi üzerine düşünmüştüm. Ve aslında Efe'nin yaptığı şeyi yani insanları birleştir, hı hı. birleştirme meselesini salt, saltın mekanında gerçekleştirmeyi düşündüm. O da neden ee, sağolsunlar onlar da bu konuda çok büyük bir destek vermişlerdi. Ee, saltın mekanı biliyorsunuz Salt Beyoğlu İstiklal Caddesi evet. üzerinde ve bütün bu 6-7 Eylül olayları gibi hı hı. en ağır travmatik olayların yaşandığı cadde ve Apoev ofisi de Suriye pasajında Hı -hı. yani o da aynı cadde Hı -hı. Evet. üzerinde ve Apoev de diğer bütün gazete ve bütün insanlar gibi hani bütün bu e, çalkantıları yaşamış da bir Hı -hı. gazete e, o yüzden aslında e, mesela o şey, fotoğraflarda gördüğün işte Apoev arşivinden aldım işte Hı -hı. 87 Tomar gazete e, arşivden tabi bunlar e, farklı yıllara e, tekabül ediyor Hı -hı. Onları bir kutuya yerleştirip bir el arabasıyla Salta getirdim. Yani o da onun da bir yolculuğu var. Bir evet. mekandan başka bir mekana geliyor. Ve Salta dediğim gibi 87 Tomar gazete olarak hı hı. onları periyodik olarak yerleştirmiştim. Aslında dili bilmeyen insanlar için ilginç olarak zaten gazetenin ön sayfasında Türkiye'den ve dünyadan politik haberler hı hı. yer aldığı için e, periyodik olarak o yıllar arasında neler değişmiş fotoğraflardan algılayabiliyordu insanlar Hı -hı. bir şekilde. Ve hayatında ilk kez apoymatini elinde tutmuş ya da onun varlığından bile ilk kez haberdar olan insanlar vardı Hı -hı. oraya geldiği zaman. Ve çok farklı kesimlerdendi yani sadece sanat çevresi Hı -hı. değil sokaktan geçip de içeride gemi yapan insanları Hı -hı. görüp giren insanlar da oldu. Oradaki performansın ismi The Afternoon Odyssey yani bir ikindi macerasıydı. Hı hı. O da aslında yine Cavafis'in bir, bir şiirinden yola çıkmıştım. Ona da geleceğim. Ondan öncesinde şöyle bir masa üzerinde olan bu gazetelerden her gelen kişi bir gazete alıp diğer masada hep beraber gemi yapacaktı. Tek basit olan şey buydu aslında hı hı. hani. O çok hani böyle naif bir hareket yani tek am amacı bir öğleden sonra insanları farklı insanları tek bir masada bir araya getirmek. Hı hı. E, gemi aslında her zaman e, terk, terk ediş ya da bir noktadan başka bir yere gitmek olarak Görülse de aslında bu aşamada ve şu anki bulunduğumuz zamanda geri dönmek için de kullanılabilir. Hı hı. E, o yüzden gemi her zaman öyle metaforik olarak vardı. Ve ilginç olarak o performansa gelen birçok insan e, gemi, gemi yapmayı uzun süredir unuttuğu için orada sıfırdan birbirinden öğrendi. Hı. Farklı kimliklerden gelen insanlar çok vardı. E, Kavafis'e gelecek olursak... E, Şeyin performansın backgroundunda bir ses işi vardı ve o ses işinde Kavafis'in bir şiiri vardı, hı hı. gemide Yemiştim. isimli şiiri ve o şiir çok kısa bir şiir ve apoematini öğleden sonra demek Yunanca hı hı. ve o şiirin sonu şöyle bitiyor. Genel olarak şunu söylüyor: Senin en son burayı terk ettiğin gemideki imgen hayalimde ve hı hı. aklımda. Bu gittiğin öğleden sonra gittiğin gemi ve, e, ve o son imgen gibi hı hı. bir şey. Şiir böyle değildi tabii ki ama <gülüyor> e, genel olarak böyle hı hı. şiir. E, ve gazeteye destek veren ve e, Yunanca bilmeden destek veren hı hı. kişilerden bu şiiri okumalarını istedim. Okumaya çalışmalarını istedim hı hı. Yunanca. Ve ayrıca yani işte Yunanca'dan Türkçe yani Türkçe de aynı zamanda hı hı. okundu. Farklı dillerde de okundu. Background'ı bu sürekli dönerken insanlar gemi yaptı bir hı hı. öğleden sonra boyunca. Ve o gemiler giderek çoğaldı tabii. Hani benim istediğim aslında herkes yaptığı gemiyi beraberinde götürmesiydi. Ama Hı -hı. insanlar orada bırakmayı tercih ettiler. Hı -hı. Böyle bir deniz gibi bir şey oluşmaya başladı. Hı -hı. Evet. Ee, bir, bir şarkı daha dinleyelim. Hı -hı. Ee, sonrasında devam edelim. Ee, i̇yi dinlemeler dileyelim tekrar. Altyazı M.K. <Sessizlik> We'll be Sanat Hayat devam ediyor. Ee, tekrar merhabalar Sanat Hayat dinleyicileri. Ee, Hele Büyüktaş Ceyhan'la sohbetimiz devam ediyor. Ee, Şimdi iş üretiyorsun bir sanatçısın ama bir yandan da iş üretmeye meyli olanları belki hani bu, bunu isteyenlerle ilgili bir şeyler yapıyorsun birlikte. Hı hı. En son sanırım Gülsün Kara Mustafaoğlu sergisi kapsamında gerçekleştirilen bir atölyeler dizisinde lise öğrencileriyle bir atölye gerçekleştirdin. Hatta galiba hı hı. bugün de oradan geldin. Evet. Biraz bahsedebilir misin bu nasıl oluyor? İş üretmenin dışında öyle bir rehberlik mi diyelim işte artık sen adını nasıl koyuyorsan? Nasıl oluyor? Aslında özellikle de hani lise öğrencileriyle olması yani belirli bir yaş oranında gelen bir grupla bunu yapmak e, gü güzel bir şey. Çünkü zihin açıcı da bir şey. Aynı Hı -hı. zamanda hani bir şey öğretmekten çok ben onlardan daha çok öğreniyorum diyebilirim. Yani çok yaratıcı zihinler geliyor. Hı -hı. E, özellikle e, sağlık e, e, sağlık meslek yüksek okulundan gelen iki, iki hafta üst üste böyle e, o okullardan gelen öğrenciler beni çok şaşırttılar. Hı -hı. E, i̇şi şöyle anlatayım. Bu SALT yorumlama programının bir parçası Hı -hı. ve e, aynı zamanda üniversite öğrencileriyle de farklı programlar yürütüyor SALT. Benimki işte lise öğrencileriyle yapılandı ve Gülsün Kara Mustafa'nın sergisi çerçevesinde göç ve bellek göçü hı hı. gibi kontekstler üzerinden bir atölye yürütmemi istemişlerdi. Benim de sergi özelinde en o anlamda sevdiğim işlerden biri Gülsün Kara Mustafa'nın apartman işi. Hı hı. Ve aslında çok yakın tarihte yaptığı bir iş. Ben evet. de çok yeni aslında tanıyorum o işi. 2012 yılında hı hı. gerçekleştirdiği bir iş. Ee, ve e, o iş aslında Gülsün Kara Mustafa'nın yine her zamanki gibi yani kendi öznel hayatından evet. yola çıktığı bir şey ama başkalarının da hayatına değindiği bir iş ee, 1991 yılında Bazlamacı Apartmanı bir, hmm. diye bir apartmana taşınıyor sanırım ee, ve o apartmanın aslında eski sahipleri Vaslamatiz ailesi hı hı. E, ve bir gün e, sanırım apartmanı tekrar tekrar eski evlerini görmeye geliyor evet. bu insanlar ve Gülsün Kara Mustafa hani bunları görüyor ve sanırım evlerine davet ediyor. Evet. Fark Okuduğum ediyor. hikayeden e, hatırlıyorum e, ve Gülsün Hanım bundan sanırım çok etkilenip evet. bu işi e, üretiyor ve onu insanlara aslında bütün bu ee, kültürel geçmişlerini kültürel geçmiş demeyelim yanlış oldu belleklerini hı hı. bütün o yaşanmışlıklarını geri armağan etmek ya da o bir jest olarak bu işi gerçekleştiriyor ee, bu işin üzerinden esasında atölyeler Saltbeyoğlu'nda gerçekleştiği için benim kafamda ilk oluşan soru Salt Saltbeyoğlu eskiden neydi hı hı. insanlar bunu ne kadar biliyor ee, ve bunun üzerine biraz araştırdığım zaman çok fazla bilgi olmamasına rağmen şöyle bir veriye ulaştım Siniyosoğlu apartmanıymış eski hmm. ismi ve 1850 ile 70 yılları arasında inşa ediliyor ve uzun bir süre apartman olarak e, işlev görüyor yani içerisinde yaşayan insanlar hmm. var farklı kültürlerden gelen ee, ve 30'lu 40'lı yıllarda yavaş yavaş bu demografik değişimlerden hmm. dolayı yavaş yavaş azalıyor ve bir kısmı ticarethane gibi kullanılıyor asıl Osmanlı Bankası var zaten evet. oranın kuruluşunu çok fazla hatırlamıyorum şube Beyoğlu şubesi hı hı. olarak ama Osmanlı Bankası oluyor sonra politik bir partinin anavatan partisi hı, sanırım galiba. orada yer alıyor ve sonra garanti platform var zaten salt'ın bir önceki şeyi sonra da zaten salt oluyor hı hı. bir şekilde ee, oradaki aslında düşünce şuydu e, o atölyeye gelen çocukların çoğu zaten bir kısmı evet önceden saltı görmüş kişiler hı hı. ama üçüncül bellek olarak yani o, o mekana geliyorlar ama o gelişlerinden beş dakika sonrası tarih oluyor aslında hı hı. hepimizin yaşamında var olduğu bir şey bir apartmana girdiğiniz zaman ya da herhangi bir binaya girdiğiniz zaman beş dakika sonrası o, o tarih olmuş oluyor aslında hı hı. pardon öncesi ee, aslında bu çocukların yaptığı şey de e, o bilmedikleri ve yabancı oldukları tarihe ve geçmişi geçmişsel alana diyelim o belle e, sıfırdan e, yani çok e, yabancı bir şekilde bakarak sıfırdan yeni bir şey inşa etmek aslında yani aslında saltın şu anki saltın belleğini ve arşivini oluşturacak değerde bir iş e, yapacaklardı. Ve bu işe göre yani bir, def bir defter var böyle A4 boyutlarında Hı -hı. ciddi bir defter ee, ve bir deftere iki öğrenci düşecek şekilde işte çalışılıyor Hı -hı. ve o defter aslında o binanın bir katı gibi hayal ediliyor. Hı -hı. Ve her e, kata yani her deftere bir daire numarası veriliyor Hı -hı. her hafta gelen öğrencilerin sayısına göre ve o defter onların alanı oluyor binası e, şey katı gibi oluyor Hı -hı. ve e, saltın ya da daha doğrusu siniyosolu apartmanının geçmişine dair saltın ya da garanti platformunun geçmişine dair görsellerle e, mesela bunlardan bazıları mesela Osmanlı Bankası'nda hesabı olan insanların portreleri hmm. vesaire var. E, onlarla beraber işte kolej tekniğiyle yeniden bir alan oluşturmak. Hmm. Yani bu sabunlu meselede de bahsetmiştim evet. sıfırdan bir mekan Hı -hı. inşa etmek çocukların yaptığı da o çünkü yabancı oldukları bir geçmiş Hı -hı. ve bir alan e, o yüzden yaklaşımları da daha kolay e, oluyor yani daha rahat sıfırdan bir yer inşa edebiliyorlar e, o yüzden e, evet işin özünde bu var yani Sal Salt'ın arşivin, arşivine daha doğrusu geçmişine Sineosoğlu Apartman'ın tarihine dayanan hı hı. ama sıfırdan yeni bir siniyosolu apartmanı oluşturmaya dair bir e, iş üretmeleri. Hı hı. Peki bu def, üretilen o defterlerle birlikte saltımı açık arşivinde falan mı yer alacak? Yani onu, onu oraya erişebilir mi? Onu bilemiyoruz ama e, şöyle bütün e, altı hafta <gülüyor> ay, altı ayrı okul hı hı. geliyor. Altı ayrı haftada hı hı. E, e, yer alıyor bu atölyeler. Aslında bütün bu onların sonunda sanırım 4 Ocak'ta bütün okullardan temsilciler. Çünkü hı hı. bu defterleri beraberlerinde evlerine Götürüyorlar Hı -hı. Ve evlerinde günlük gibi ikisinin, iki kişinin arasında gidip Geliyor bu defter Hı -hı. E, Tamamlayana kadar o Hı -hı. daireyi diyelim e, Sonra geri getiriyorlar e, Bu defterleri Hı -hı. 4 Ocak'ta Ve bütün bu farklı okullardan gelen Temsilciler o defterlerle Bir anıt inşa edecekler Hı -hı. Yani nasıl bir şey çıkacak göreceğiz Hı -hı. aslında Aslında e, o defterleri Açıp da sergilemek de çok güzel olur Kısa küçük bir çapta bir sergi evet. Yapmış olacaklar kendi ürünleriyle ama saltın arşivinde kalması tabii ki çok anlamlı olur. Onu yani zaman gösterecek Hı -hı. tabii ki ama yani saltın arş yani salt derken siniosolu apartmanın Hı -hı. arşivine dayalı herhangi bir görsel çok fazla olmadığı için çocukların yeniden yarattığı bu Hı -hı. alan aslında onlar için çok önemli bir belge sayılır bence. Evet. İlginç ve şey değerli bir çalışma. Evet. Hani çık, evet. Hem çıkış noktası ile bağlantıları olan. Ee, süremizin yavaş yavaş hani böyle sonuna hatta geldik ama e, istiyorum ki senin şu anda e, hali hazırda neler yapıyorsun, neler hazırlıyorsun hı hı. ve en yakın bir zamanda senin nasıl haberlerini alacağız. Hı hı. Kişisel bir sergin var mı? Bunu öncesinde duyduğum için birazcık <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> söylüyorum ki anlatasın diye. E, neler var? Bunları alalım sonra yavaş yavaş kapatalım. E, Mayıs ayında galeri manada e, olacak kişisel sergim. Aslında şu an yani diğerlerinde ya da bu mekana has olan işlerinde olduğu gibi tek bir hikaye üzerinden gitmiyorum bunda. Hı -hı. Aslında bunda yılların getirdiği bir birikmiş hikayeler var. Hı -hı. Onlardan küçük küçük böyle parçaları farklı bir şekilde kullanacağım. Ama şöyle söyleyebilirim. Başlıklar halinde su, kent kentle çok alakalı. Hı hı. E, kentin su geçmişiyle ve bu suyun aslında e, bir şeyleri, kimlikleri, geçmişleri ve belleği ne kadar böldüğüyle ya da birleştirdiğiyle alakalı. Hı hı. E, aslında bazı işlerimde olan ada meselesine hı hı. de bağlantılı. Ada, ada meselesinde çoğu zaman iskeleleri, köprüleri çok fazla kullanıyorum bazı işlerimde. Hı hı. Mesela bunda biraz onlar da olacak. Köprü kurmak aslında geç bellekle fiziksel alan arasında köprü kurmak gibi bir şey olacak. Enteresan bir şekilde çok kısa bahsettiğim ondan çok yakın bir zamanda Venedik'le biraz bağlantılar hı hı. çıktı. Hı hı. O da tesadüfi olarak bienali görmeye gittiğim zaman birdenbire böyle sanki İstanbul'a çok büyük bağlantılar oluşmaya başladı. Benim kişisel hayatımda çok büyük hı hı. bağlantılar Kimlik, kimliksel göç anlamında. Hı hı. Biraz bunların birikimi olacak yani tek bir hikaye yok çok fazla noktası var ama hepsini bağlayan su var hı hı. diyeyim böyle. Hı. Ee, o zaman sana teşekkür edelim, ama seni ben takip etmek edeyim. isteyenler için de e, bir blogun var. Evet. Orada sanırım hani çıkan birçok da derleniyor. E, güzel bir blog. E, Hera Büyük Taşçıyan nokta com evet, sanırım. Evet. E, oradan takip edebilirsiniz Hera'nın çalışmalarını. Ee, çok teşekkür ederim teşekkür konuk olduğun için çok keyifliydi, çok keyifliydi evet, benim, benim için de ee, tekrar görüşmek üzere Görüşürüz. diyelim o zaman kişisel sergin çıktığında evet, belki dönemi, dönemi kapatırız <gülüyor> belki seninle de tekrar tamam. ee, iyi akşamlar Norradio dinleyicileri gelecek haftaki konuğumuz e, Mıgırdiç Margosyan olacak ee, görüşmek üzere Ay. Kuşabur. Sanat Hayat sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.